Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Gökyüzüne çıkma zamanı geldi 8.13 oldu saatimiz Ya gün bayrak fır dönüyor Ankara'nın tebesinde Şenol Bey günaydın Alo Şevki gel ne oldu koçum Özledin mi beni Ya yani öyle özel bir şey. Ya kaç gündür yayına bağlanmıyordum Hissettin mi mu? Hiç farkında değilim ben Şenol Bey ya Ne farkı ya kaç gündür Ben hiç aramıyordum Ha yani ne bileyim öyle aradınız mı aramadınız mı farkında değil Neyse hoş geldin. Bir dakika ya bir dakika şimdi bir tavır olsun diye biraz böyle yani yokluğum istenilsin diye beş ben çalışanmadan beni şey Onu hiç mi fark etmeyin ya? yo yani ne bileyim arada kaynamış gitmiş yani. Nereye kaynıyor ya? Yani ne bileyim o yayının telaşı içinde ben unuttum herhalde. Ya aradım da açmadınız mı nasıl oldu ben o bağlan yaptık aptalcannesin. Ne şey aptal şey? Başka şeyle konuştun şey? Ya amaje olmuş bitmiş olay şey ama eskide kalmış şey. Boş verin uğraşmayın yani. Eee uğraşmayın ama yokluğumda hissedildi herhalde. Ya işte hissedilmedi diyorum yok yok hissedilmiştir ha. Evet hissedildi Şenol Bey ben şimdi yani daha doğrusu o zaman hissetmemiştim şimdi sizle konuşunca hakikaten bir yokluğunuzu hissedeyim Yokluğum hissedildi Şevgil'e geleyim hiç merak etme bundan sonra her sabah yayındayız Öyle zaten Şenol Bey kaç yıldır Ama yani bir daha böyle artık ara vermeler falan yok Heee ee artık merak etme, ben burada sana yaptığım bir son abilik koş Son ama bak, Sevgi'ye gel. Tamam Şeyhan Bey. E, ama bak, bundan sonra senin de bir yanlış olursa, geçtiğimiz hafta dönersin. Ben geçtiğimiz haftanın, yani hakikaten hiç farkı değil. Ya e, tamam, kabandı o kadar şey, benim yokluğumu hissettin mi? Hisset... E, hissettin mi, hissettin mi? Şimdi ben ne, ne diyeceğimi de tam olarak bilmiyorum. Şey ama hissettim diyeyim ben yani. Hisseneşti e, tabii ki. Kolay değil. Şevkile dinleyiciler. Özellikle. sevgili dinleyiciler. Yokluğumu hiç yedip her gün radyoyu arayan dinleyiciler. Öyle bir şey olmadı şey ama ben. Olmaz tabii ki. Çünkü adamlar yokluğumu hiç yedince ne şaşırmışlardı. Evet, ona, onun da mantıklı açıklaması var. Ben de diyorum ki yokluğu hissedenler ne yaptılar falan ne. E i̇şte onlar delir gibi sokaklarda dolaşmışlar ama hiç merak etmesinler. Şevkine karşı müjde veriyorum. Güzel bir müjde olsu Bey. Güzel bir müjde, aradığımız, beklediğimiz bir müjde ve oriental işler. Geçti onun popüler olduğu dönemler geçti. Bir de yani siz. Erkeksiniz ve biçimsiz bir insansınız yani. Teşekkür ediyorum erkekliğime vurgu yaptığın için. Ancak e, tabii ki erkeklik eşittir. Küçüklük diye bir şey yok. Erkeklik zaman zaman çok da kıvrak olmayı sağlayabilir değil. Bu şevkine gel. Bilmiyorum şey o insandan insana değişiyor. Ders ediyorsun, herkes değişiyor. Gumayarak, gibi bırak olamıyor. Adeta yılansı bir fiziğim var ve bunu da artık biraz dersler yormak istiyorum. Adeta etlenme güzel güzel sallamak, çarpalamak istiyorum. da diyebiliriz? Bize de faydası var şeyler beybolun. Ne faydası var? Biz şimdi sizi hep radyoda duyuyoruz. O yani o güzel çalkalamalarınız o göbek atmalarınız falan biz nasıl takip edeceğiz yani? Ee, orada nasıl olacak tabii ki yavaş yavaş evlere, denşözlere gider. Sevgili dinleyiciler Önümüzde bayram var bayramda tabii ki insanlar misafirlerini çağırıyorlar, aile büyüklerini çağırıyorlar. Güzel sofralar kuruluyor, tatlılar, yemekler, espriler şakanel. Yemekler bittikten sonra bir de hayvan çıkar ve o sırada ne hissediliyor? Diyor. Ağırlık falan yemeğinizde Ağırlık falan evet onlar hissediliyor Ve ne olursa ne olursa Diyoruz Kahve falan Kahve de içildi diyelim Kahve, Yemeğinizde kahveler de içildi. Ne yapalım ne yapalım diyoruz Artık yavaş yavaş müsaade isterim falan diye kalkıyoruz ya abi. Hayır ondan önce Sohbetler ediliyor diyor Kahveler içilmiş, bayram coşkusu yaşanıyor Ziyaretler falan filan Ne olabilir ne olabilir diyoruz ne olur kim gelecek acaba falan bilmem hani bayram ziyareti kısa olur biz erken kalkalım falan diye insanlar gel Hayır bir şeyi isteriz Ne bileyim ben Şenol Bey'i Densöz de. Efendim Densöz de Densöz de Nasıl ben an... ne Densöz de Ne? Densöz Anlamıyorum Şenol Bey ben ne... ne? de Şenol Dansöz. Dansöz tabii ki Şevkide'ye gel. Ama dansöz deyince insanın karşısında efendim açık saçlı kıyafetler ile karşımızda şıkkır şıkkır oynayan ama taşta gibi büyük yerli yani böyle oraları burları güzel güzel sallanan bir hanım geliyor. Ancak tabii ki aileler içinde bu biraz datasızlar neden olabilir? Çünkü neden? Emin Bey'i bir takım Hamza gibi hareketlerle yiyecek gibi bakıyor hayvan herif. Ne ne neye bakıyor yani? E, Dersözü öyle bakıyor. Emel Hanım'ı da rahatsız. O yüzden bugün pek fazla evlerde söz göremiyoruz. Ha bu, bu sebepten dolayı. E bu sebepten dolayı çünkü insan huzursuz olur tabii ki ben kadınları anıyorum ama ailenin sanatçısı olmuş bir şenor gün Gümayrak evde çarkalamaya başladığında kadın erkek çoluk çocuk 7'de 70'e herkesin sevdiği bir figür etlerini sallamaya başladığında işte titrete titrete oynayan bu adam bizden biri diye düşünebilirler. Siz niye şimdiden bunu yapıyorsunuz Şenol bunu Bayramda konuşsaydık biz bu konuyu. Şimdiden ben rezervasyon almak istiyorum çünkü yavaş yavaş ona göre kıyafet Nasıl kıyafet Çok açık şeyler değil Şevkile'ye ama tabii ki biraz da alınıpırlı billete dansöz var. Ama bir tane Şenol var diyor Şevkile'ye Ben yazdırıyorum o zaten ismimi. En başa seni yazıyorum. Ha, Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radio Tuvrası 8.23 saatimiz Modern Sabahlar'da günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Oktay Demirci Fire 3. Niptak'ın ekranlara dönmesiyle pazartesi coşkusuyla geldim Fire 3 <gülüyor> Hoş geldiniz efendim. Hoş kesinlikle. bulduk. Valla Hasret sona erdi. Niptak yuvasına döndü. Gerçekten bir söylen bir zevk cümbüşü içerisinde geceyi tamamladık. Ne mutlu bugünleri gördüğümüz için bizlere ne mutlu bugünleri bize yaşattıkları için değerli kanal büyüklerim. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok güzel bir teşekkür konuşması yaptın. Fahri tebrik ediyorum. Rica ederim. Ben yalakayım bu tür konularda. Ama bu konuşmadan sizi de... sonra bu konuşmadan sonra güzel gün... güzel CD'leri gönderirler sana bence. Umarım. Umarım çarşamba günde Lost Fırtınası ile coşacağız diye bekliyoruz. Lost'un ee, fırtına olup olmadığını cuma e, günü anlayacağız herhalde diyorum ben yok bende. siz daha ağır hastasınız yok o konuda ben artık ben hafif gribal bir enfeksiyon gibi atlattım fırtına görünümlü mesela ne olabilir bir rüzgar <gülüyor> olmuş olabilir bak bir esinti <gülüyor> miymiş yoksa hakikaten fırtına mıymış bakalım evet. gel mi girmiş yoksa kulunçlar mı oluşmuş onları göreceğiz Oktay Bey evet ama anlıyorum ki Niptak'ta öyle bir tam anlamıyla bir fırtına heyecan fırtınası inanılmaz hakikaten gelmiş geçmiş en sert dizi <gülüyor> Evet. O <gülüyor> <gülüyor> kadar güzel şuh gibi biraz net bir ifade oldu ya hakikaten tamam seviyorsun falan da yani bu biraz iddialı olmadı mı seni söylüyorum? Özeniyor en canım, özeniyor adamın derdi o. Ya özenmenin ötesinde zaten tanıtımında böyle yapıyorlar. Son zamanların en sert filmi, en sert filmi diye. Bu gece diyeyim. yine zumba gibi bölüm. <gülüyor> <gülüyor> evet, başlayalım isterseniz bu Pazartesi coşkusuyla. Sonunda bir festivalimiz oldu ben yurtdış haberleriyle başladım. Nasıl Kusura festivalimiz bahsedeyim. oldu ya binlerce söz yani var. var. Ayrıca Kaş festival, festival gibisin katılmak istiyorum <gülüyor> Fahri. Ne olmuş? Valla West Hollywood, Los Angeles biliyorsunuz Melekler şehri. Evet. Ve birinci tıbbi Mariana Festivali başladı. Bundan sonra Mariana'nın tıbbi amaçlarla rahat rahat kullanılması e, kabul edilecek gibi gözüküyor. Tıbbi amaçlarla dediğin kafamız güzel olsun mi? Ya yani mesela bazıları doktor bey benim ben çok harmanım. bu <gülüyor> yani kafam kötü yani ne alaferim Mariana anlay kullanabilirsin diye öyle mi diince bu, bu tıbbi, tıbbi ama amaç. Bu. Yok, doktor tıbbi ama var içinde tabi yani. amaç şöyle oluyor ee, bir kere öncelikle bu Mario andayı hastane personeli efendim hasta bakıcısından tutun. Ee, Başhekimine kadar herkes e, bu konuda yetkili hale geliyor. Nasıl Ve... yetkili ya? Hastaneye gidiyorsun. Ama şöyle oluyor. Ondan be... sonra doktorun kafam çok güzel diyor. <gülüyor> Hem şöyle ha ha ha diye gülüyor. <gülüyor> Öbürler bir <gülüyor> yaptı. Böyle bir şey <gülüyor> hastanem. <gülüyor> Bütün hastaneler, <gülüyor> pastaneler olacak. Biz, e, şu kısma gelmek istiyorum. Efendim e, diyelim ki bazı hastalar şey seviyorlar. Bazı seviyorlar dediğim hipnozla ameliyat olmak isteyen var. Efendim ben anestezi kullanmak istemiyorum. Hipnoz da oluyor. Tamam tamam. Yani, e, veya işte ben baş ağrısı ilacı kullanmak istemiyorum ama bacaklarım çok ağrıyor. Sırtıma ağrılar giriyor. Bu, bu gibi tıbbi şikayetlerle gittiklerinde doktorlar efendim size e, hemen şey yazalım. Aşağıdaki bizim torbacıdan alabilirsiniz diye. Peki Gönderiyor bir şey daha. soracağım şimdi sen diş ağrısı diye hastaneye evet. gidiyorsun ondan sonra müptela olup çıkıyorsun o diş ağzında çürüyor ama senin umurunda değil binlerce dansöz var diye <gülüyor> takılıyorsun o mu? Evet, yani şimdi bir tane tabi şimdi bütün diş hekimlerini de e, bu karşıma almak istemem ama yani bir diş kaç tane diş var adamın ağzında he mi? Çekilmeyiz yani şey o yüzden başka türlü. Yani bilmiyorum bu zaten ülkemizde değil önce bir Amerika'da e, kullanılmaya başlanacak sistem kabul edilirse daha sonra diğer ülkelere de transferi söz konusu e, hem bir festival olacak her sene bir festivalle kutlanacak hem de sağlık sektöründe bundan sonra ağrı kesici efendim falan gibi şeyler yerine bir takım uyuşturucuların kullanılması ama tabii ki bitkisel uyuşturuculardan bahsediyorum. Nedir bunlar? Bu <gülüyor> tanıyalım. Aplar eroinler değil mi yani? <gülüyor> Aplar eroyinler değil. Efendime söyleyeyim Maria'n olsun. Doğada bulabileceğiniz Magic Mushroom diye bir şey varmış burada yazılana göre öyle bir şey. Bu tür e, maddelerden bahsediyorlar. Daha bir sürü var faire. İlaç niyetine yemesi. İlaç istiyorum. niyetine. Tabii öyle. Hatta bu işte şeyler çıktığı zaman Neyle? sen mevsimin ilk Magic Mushroom çıktı zaman <gülüyor> şifa şifa niyetine diye yerin. <gülüyor> Tabii tadımlık. Yenir sizin oralarda öyle mi Oktay? Nenden bileceksin adamın hasta olup olmadığını canım onu da ben doktor değilim ki doktorlar anlıyorlardır şimdi nasıl biliyorlarsa o zaman da anlayacaklardır sahte rapor bir, bir hastaneden gidip sahte rapor alıp öbür hastaneden gidip şey kırmızı reçet... <gülüyor> alacaksın <gülüyor> kırmızı reçeteyle bir şekilde hallederler canım Zaten şey aşağıda tabii, mesela doktor. eczane raflarında kafan çok güzel bu reçete kırmızı mı yeşil mi bir gökkuşağı renginde bir reçete bu yaz yaz kilo kilo yaz diyor Valla şimdi son dönemler, ya son dönemlerde Demeyeyim miyim de, hani eczanelerde şeyler oluyor ya, yeni yeni böyle vitaminler çıkıyor, Aha. böyle kompleksler. Ondan sonra güneş yağları, güneş kremleri hemen alt tarafında komple böyle narkotikler. Narkotikler. İyi hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ben niye böyle ballandıra ballandıra, sanki bunun şeyini halk yapıyormuşum halk. gibi. Bir eniş bir şey. gibisi. <gülüyor> Katılmak istiyorum. Buyurun efendim. Başbakan Erdoğan bugün biliyorsunuz Amerikan başkanı ile görüşecek buusta. Ama bundan önce çeşitli görüşmeler yapıyor. Bunlardan biri de Robert De Niro'yla'ydı. Sorsaydı ya ona hemen Kurtlar Vadisi'ne neden gelmedi diye. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> arada bir tercüman olduğundan tabii. Hmm. Niye canım? Belki de şey yapamamıştır. İstediği soruları soramamıştır. Önceki gün iftar yemeğinde buluşmuşlar Robert De Niro'yla. Hadi Şimdi, ya. Ee, nasıl olduğunu bilmiyorum Ne güzel Ola. ya. Valla iftar yemeğinde Robert De Niro'yla buluş. <gülüyor> öbür gün neydi? Buluşla buluş. Özendin mi? Ben özeniyorum yani. Ya Bırak bu işte Fahir. buluşmaya değildi de ne bileyim Robert De Niro ile iftar yemeği de olmaz da bir gece çorbacıya bile gidebilirdik. Ne güzel iki muhabbet eder. Ne konuşacaksın Robert De Niro ile Fahir? Abi İlk de... takımı anlatacaksın. Ondan sonra bölüm sonunda polis geliyor o sırada sevdiği var o geliyor falan. Bunları mı anlatacaksın Robert De Niro? Abi aşk olsun ya onu filmde. Ne konuşacaksın Robert onun De Niro ile soyuyla, de... ne konuşacaksın? Befendi derim. Ben diye abi demek istiyorum diye. Robert abi, Robert abi mi diyeceksin? Bob, Bob diyeceksin. Bob Bob çünkü Robert ya. Bob. Evet. Abi diyeceğim. Yani gerek hayata bakışın, gerek hayatı algılayışın gerek fikirlerinle gerçekten son derece kaliteli bir insansın. Gerek gerek gerekse gerekse de diye bir kalıp yok İngilizce'de bildiğim kadarıyla. İften bunu bunu bir, diye bir şey var bize öğretti. Bu değiştir. <gülüyor> Onu bir de cümleyi değiştirmek zorundasın Fahin. Ya bir de adam diyecektim sen benim hayatta bakışımı nereden biliyorsun diyecektim. Abi ben takip ediyorum. Ben ediyoruz. diyecek bir filmde böyle bakıyorum bir filmde şöyle bakıyorum hadi diyecek. Bir sen filmde de, top sakal yapıyorum diyeceğim. Sen, sen, sen bir de abi abi abi abi <gülüyor> diye konuşursan hiçbir şey olmaz Fahin. Böyle mi yapacaksın? Öyle konuşacaksan iki tane kağıt mendil al bari onları satarsın <gülüyor> en azından. Abi abi, abi <gülüyor> gerek gene kayatmıyor. Sağ ol ya sağ ol ya bizi burada hayallerimizi yani bir... Bence yani şey yaptığınızdan kaynaklanıyor. Ya bir şey soracağım. Hadi şimdi Fahir'i bu kadar yükleniyoruz da. Ha, Robert De Niro niye gitmiş şeye? İftar Başbakan, yemeğini. Evet mi? iftar yemeğini. Oruçluymuş. Hayır şimdi oruçlu olabilir. Orası beni ilgilendirmiyor. Sen Robert yani, De Niro'yu e bir bak. Yarın o Ahmet, de bir öbürünü iftar çadırında görebilirsin. Şimdi Ahmet Ertig... Halkla iç içe çünkü. Robert De Niro. Öyle hani artist havalarında <gülüyor> Art değil. Halk dediğin ne ya? Sümeyye Erdoğan mı? Yok canım. Niye Halk Halk de halkı? Değil. New York'talar mı? Washington'dalar mı? Neredeler? Nerede de bunlar? Neredeler? Yani, nerede olabilirler? Washington'dalar Washington. mı? Washington, Washington. Orada Ahmet Ertegün davet işini. vermiş. He. Ahmet Ertegün'ün eşit falan da varmış. Bak yani oraya Paten gider Erdoğan, tabii raport deniyor de o. Neye gidiyor abi? Ahmet Ertegün orada medyanın en önemli isimlerinden bir tanesi neydi, canım bir orada. Mis, bir orada bir ev sahibi var. Onun bir misafiri var. Sen bir başka misafir olarak neye gidiyorsun oraya? Abici Ahmet Ertegün sadece başbakan davet etmemiş ki. Onun esprisi orada. Ne kadar meşru tanıdığın varsa onu çağırıyorsun. Şey yazsın. Yükse olsun diye. İyi de nasıl olsa zaten başbakan Erdoğan geliyor diye gazeteliler basın. Efendim şey gelmeyecek mi? Ha Gelmeyecek mi? <gülüyor> Tabi canım bütün Amerikan mat... <gülüyor> Erdoğan gelmiş Erdoğan gelmiş <gülüyor> Delirmiş ha, Sen Amerikalı... Başka türlü gitmesin Amerikalı mı? gazetecileri diyorsun sen Tabii canım Canım Amerikalı gazeteciler gelsene olacak gelmesene olacak ya Önemli ama Türk gazetecilere gel Türk gazetecileri zaten orada şey nerede beleş şey yemekle var <gülüyor> <gülüyor> Diye onlar zaten orada Doğru onlar da gurbette zira Zor ha, olur onların işte Böyle bir hep beraber yemek yenmiş Ondan sonra biraz da mahçup ayrılmış Robert De Niro. Mahcup derken? Niye? Çünkü, Çünkü şey da... o bilmiyormuş tabii şey iftar saatini bilmiyormuş. Hemen balmış ekmeğini. Ne yapıyorsun Robert demişler. Ne De bileyim ben falan diye şey olmuş. <gülüyor> Siz demiş ne çok demiş George sevgili George'a benziyorsunuz demiş. Hangi George demiş? Bizim George demiş. Clooney. Ay Bilmiyor tabii onu. Demiş. Abdullah demiş. Recep Tayyip Erdoğan yapıştırmış cevap. Batakoğlu espriyi biliyorlar tabii onlar. Ya o o Robert ne... De Niro da şey. Ne alakası var ya demiş George Kulli ile? <gülüyor> Bana yanlış bilgi mi verildi falan demiş. Yok yok öyle siz öyle diyin demiş Ahmet Artöğen. Ha. Allah şakala geçti vallahi. Şakalarla şey ya. Ya. Güzel. Yi babam ye. Güzel bir başlangıç Halbuki oldu. Tabii ki bizim demek. muhabbetimiz ne güzeldi. Abi. <gülüyor> gel, gel abi, şey. abi abi abi. Bodan sabahlar. Bodan sabahlar. Bodan sabahlar. sabahlar. Radyo Tüvrese Modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Ve işte günün gazetelerinde Oktay Demirci ve Fahir Önç bir kez daha bizimle birlikte. Buyurun efendim. Çok buyurun. teşekkür Oktay ediyoruz Bey, efendim. Fahir Bey buyurun. Biz mi buyuralım? Peki buyurun efendim. siz buyurun. buyurun. Bir de içtik olsun. O bu şekilde yapalım, bu şekil yapalım bu şekilde yapalım. Bu buyurun. şekil bu şekil saçlarım var ya demiş. Buyurun. O zaman e, Romanya. Ha. Komşumuz Romanya. Ha. Yani komşumuz derken tabii ki kapı komşumuz değil ama... Ee, bize yakın bir yer değil mi Romanya? Doğru. Nesiyle meşhur Romanya? Romanya. Vampiriyle meşhur. Çingene sesiyle meşhur. Çingene sesiyle meşhur. Evet. Artık hemşireleriyle de meşhur. Romanya'nın Hemşireler. Hemşire. Romanya'da doktorlar, hemşirelerin ve özellikle de kadın doktorların mini etek giymesi için başvuruda bulundular. Eski giysiler, son derece sıkıcı ve domede yeni e, kıyafetler <gülüyor> çok güzel. Evet, domede olan neymiş? Domede neymiş <gülüyor> evet giyiyormuş hemşireler daha önce. Eskiden mi? Maxi Hı -hı. giyiyorlarmış böyle dizler. Ama şimdi bu çok yanlış bir yere gitmez mi ya? Yarın öbür gün hasta ne bu kıyafet diye. Anam orada karnaval içinde. Zaten... Biraz daha açık bir şeyler giyememiniz <gülüyor> diye. Bence mini etekten ziyade daha uzun bir etek ve derin bir yırtmaç bence daha güzel. Daha modern gibi geliyor bana. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? oktaysa sen? Ee, derin yırtmaç bence de güzel olabilir. Özellikle Zor. hastanın mesela <gülüyor> hani böyle ameliyata cart diye yırtıyorlar ya. Onu da kolaylaştırır doktor için. Pardon biz ameliyata girmedik o yüzden bilmiyorduk mi Hastaya, cart hasta cart yırtıyorlar derken. Abicim acilde öyle. Acilde acil şey mi şu kaza güzelce mi bir sıyıralım <gülüyor> da yaraya müdahale edelim demiyorlar ki cart diye yırtıyorlar. Ama şöyle bir şey var şimdi burada hastanın kıyafeti değil hemşirenin. Hemşire. Abi işte bunun bir sonraki adımı şey. Hemşireler mini olsun hastalarımız şöyle olsun. Doktorlar hala önlük ve takunya ile dolaşıyorlar yani. Takunya demeyelim onlar ne güzel. E ne, aynı şey ya şey bizim. Şapa, şapa, şapa diye. Şapa değil ki. Onlar çok güzel bir e, ritmik sesi var. Hatta bazı sabolarda çat çat çat, çat diye ses çıkıyor. Yani o çıkı, sesleri burayı diskoya çevirdi. Hemşireler niye, diskoya uygun giyinmiyor mu diyor doktor. Aynen öyle söylüyormuş Romanya'da galiba. Valla çok güzel. Ee, eğer hemşireler ve doktorlar kabul edilirse bundan sonra genel... kim kabul edecekmiş bunu? Hemşireler yani... ve doktor, kadın doktorlar. Erkek doktorların istiyor çünkü Abi bir de şey var. Bunlar sürekli beyaz giyiyorlar ya. Doğru. Şimdi içim, o, o da var. Sıkılmayı ben Sıkılır çok Sıkılır adam yani. Mesela biz ama niye diğer teşkilatlardan böyle bir şey gelmiyor? Ama şimdi doktorun stresi bak. Bir kere kendisine emanet edilen şey can. Evet doğru bir ve Bir taraftan da beyaz önlükle kafeteryaya gidiyor, kantine gidiyor, tost diyor, bir şey yiyor. Onun beyaz önlüğün stresini düşün yani. Bir damla bir şey düşse bir bitti. Bir ketçap dökülse bitti. Ama zaten onların takım takım abi. Nasıl takım takım? Ya yani mesela kantinlik önlüğü var doktorların. Dedikçe öyle. var. Muayenehanelik Doktorların var. iki önlüğü, i̇şte vardır, önlüğü var doktorlar. İki önlükleri var. Bayramlık. Bir idamlık, bir bayramlık. İdamlık önlük ne ya fay? Hepimizin olur. Öyle öyle. <gülüyor> Genel bizim alışkanlığımız. Toksat yemininden gelen bir şey. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çin'de bir yarışma yapıldı biliyorsunuz. Ne yarışması? Ee, e Daha önce de bahsetmiştik Hiç bundan. Hiç bize söylemiyorlar. Biz bir Survivor'ı biliyoruz. Dayanıklılık yarışması yapıldı ee, Çin'de önceki gün. Ve bir meczup kazandı bu yarışmayı. <gülüyor> ne her dayanıklılığıydı? Her zaman olduğu gibi. Vücut dayanıklılığı yani. Neye dayanıklılık? Genel. Yani, mesela biz baş. de üstüne araba geçiriyorlar falan gibi ha, mi? Mesela onun gibi. Çok baş. dayanıklı adam üstüne yemin ediyorum bak arkadaş İsmail <gülüyor> abinin pikabını geçirdi gibi mi? Ya aynen o şekilde. Gerçi Ama... ben onu tam yapamadım arkadaşlar. Kahve öğünün konuşmasını da onun gibi bir şey herhalde. Sen çünkü hayatın kütüphanelerde geçtiği için yapamıyorsun. Yani, <gülüyor> olsun. En fazla pardon 101 nolu kitabı nereden bulabilirim gibi. Sizin mi? de kütüphanelere hiç uğramadığınız belli. <gülüyor> Niye canım öyle değil mi? Sen otel şey rezervasyonları sorar <gülüyor> gibi şey sordun. 101 nolu kitap ne ya? <gülüyor> Abicim öyle PN olmuyor 4700 ki ya. falan filan gibi bir şeyler böyle uzun. Ha, sen aynı oluyor. yaptın. HN 4700 deyince milletin Oktay hayat Gözlerini yapmış PN, adam. NE değil PN. PN. PN. Ben Bende de o ben zaman sana QE diyorum. Bilmiyorum ne oğlum. Ben 101 nolu kitap. Git her kütüphanede vardır 101. -E 101 dersen olur. <gülüyor> Mohtap bir sadece 101 nolu kitap. 100.000 nolu kitap diye bir şey yok. Efendim ben. Maalesef ben gidelim Milli Kütüphane'ye gidelim. 101 nolu kitap bakın karşınıza çıkarsa şey, <gülüyor> ne yapacaksınız? Orada <gülüyor> <gülüyor> selam durmak <gülüyor> zorunda. Kaldım. Ne yapacağımız belli şimdi eğer öyle bir şey olursa. Neyse gelelim Çin'deki dayanıklılık yarışmasına maalesef maalesef yine 36 yaşındaki e, Kuyong kazanmış bu yarışmayı ve ne yaparak kazanmış şimdi böyle anlatınca çok bir şey olmuyor ama benim önümde bir fotoğrafı var Kuyuyong'un e, Hu ismi de Hu kafasıyla mermer mi kırmış her? Vallahi buna benzer bir şey e, darbeli bir elinde şey var darbeli ne olabilir, olabilir? matkap matkap mat olabilir bakıyoruz evet matkapmış doğru evet. darbeli bir matkapı kafaya dayamış. <gülüyor> Ku Kuyong ve e, 30 saniye son yani 3. kademede son kademede çalıştırmış ve darbesini de çalıştırmış ve Kuyong'un kafa NATO mermer NATO kafa dediğimiz kafa çeşidi olduğu için. E 30 o zaman saniye demek ki işte bir daha. Kendi dayıyor. Kendi dayıyorsa mat... olmaz. Kendi Kendisi dayıyorsa getirsin bana o matkapı bak ben ona bir dayı veririm o matkapı. Yok yok Sinan Aygün gene haklı çıktı. Çin <gülüyor> <o> matkap demek <gülüyor> ki hiçbir işe yaramıyor. Doğru hakikaten ya bu matkapın üzerinde ne Marka var ne bir şey var. Çin. Ege'de seninki darbeli mi? Aa oh, Black and Decker. Yani bak Ege'nin darbeliyi alayım mı? Bir Hua Yongun Hua diyemeden şey olur. Matkap öbür taraftan çıkar. Aslında onunla girecektik. Vallahi güzel olacaktı. Bir de kendi tutuyorsa zaten espirisi yok ki. Kendisi tutuyor ama bastıra bastıra tutuyor. Abi bırak bastırmayı ya. Bastıra bastıra. Bastırıyor mu lan? Bastır mi? bastırıyor abi? Bastır. Hemen arkasında bir tane sunucu var. Elinde mikrofon. O bakıyor böyle. Bastırıyor mu bastırıyor mu diye Bastırıyor bastırıyor. Sevgili seyirciler diye böyle bir şeyler. Yok abi onlar fason işlermiş ya. Kafası Şimdi bir şey soracağım. Bu adam bununla birinci oldu ya. Diğer yarışmacılar Yastım. aynı kategoride mi yarışmışlar? Yani birkaç kişinin kafa delinmiş de bu delinmeyen kafasıyla mı birinci olmuş yoksa efendim Hayır. ben kafamı deleceğim Siz ne yapacaksınız ben benzin içip içimde yakacağım efendim. Buyurun siz burada için siz burada yakın <gülüyor> falan diye mi? Yani şimdi Ege'ciğim bu yarışma biliyorsun dayanıklılık yarışması. Yani evet. vücudun herhangi bir şekilde anlamsız derecede bir şeye dayanıklı olduğunu göstermek zorundasın. tamam yani benzin içtikten sonra kendini yakmak bakın hiç de bir şey olmadı. İçim ısındı oh diyecek bir şekilde değil yani anlatabildim mi? Yani ha, diğer yarışmacıyı soruyorum ne yaptığını. Diğer yarış Bacını, ne yaptığını bilmiyorum ama tahmin etmiyorum benzin içip, içinde yaktığını. Yani rakip ya, hani, ne yaptı rakip? Ne yapmış, ne yapmış olabilir? Yapmış. Mesela işte Fairen söylediği gibi kamyon geçirmiş olabilir veya uçurumu kendilerinden atlamış olabilir, sonra tekrar merdivenle çıkmış olabilir. E, nasıl peki, şey peki bunları şey yapıyorlar? E, Kategori parçaları. Evet. Kategoriler bir. Efendim işte uçuruda i̇şte aynı atlama. şekilde matkap diye düşünüyorum. Diğerleri delinmiştir veya bu kaç saniye tuttu dedin? 30, 30 saniye. saniye. Diğer mesela üç saniye ay canım yandı diyerek <gülüyor> orada bırakıp. Üç <gülüyor> saniye otuz ay manyak yandım. mıyım ben? <gülüyor> <gülüyor> öyle olabilir. Abi işte zaten jüri dediğin şeyin Burada jüri mevzeyinin evet zorlukları. Yani Burada jürilik zorluk. öyle dört kişinin bir masanın arkasına oturması değil. Bu Çin'deki gibi jüri lazım. <gülüyor> Doğru. Doğru. <gülüyor> <ay>, <gülüyor> Günlü Ay ay Ay dın, dın, dın, dın. Dın, ay Ay ay dın, dın, dın. Dın, Ay Ay ay, ay, ay, ay Valla müjdemi isterim. Hadi canım. Bugün bir devrim, yani bir devrim derken. Onu biliyoruz canım akşam değil mi? Evet ya akşam değil <gülüyor> <gülüyor> tabii <gülüyor> ki. E, gündüzden itibaren başlayabiliriz. Bugün tuvalet temizliğinde bir devrim. Artık. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Evet e, yasa çıkmış sifon zorunluluk haline gelmiş. Hayır. Yani öyle böyle bazen yok ya bu seferlik gerek yok falan benden sonraki demek yok. Herkes sifonu çekip Tek çıkacak. Tekmek zorunda. E, o tabii ki olmazsa olmaz ama keşke iş sifonla bitseydi. Bugün bir tuvalet kağıdı olsun bir sifon olsun bir eee... Başka ne kullanılıyor tuvaletlerde? İstersen ayrıntıya girmeyelim. ayrıntıya girmeyelim. Yeni bir firmanın ismini söylemeyeceğim. Bugünden itibaren ıslak tuvalet kağıdı tüketicilerle buluşuyor. Ne Islak mutluydu. tuvalet kağıdı mı? Evet ergonomik rahat kutular içerisinde. E, o zaten var. Biz <gülüyor> kullanıyoruz şu anda. Islak tuvalet kağıdı diyorum Ege. Abicim ıslak tuvalet yani, kağıdı. Tamam sonuçta hani bebek için kullandığımızdan farklı bir şey Evet farklı bir şey. Bebek için. Bebekle kendini bir mi tutuyorsun affedersin? Islak bir düşün isterse. Bir şey sorabilir miyim ıslak tuvalet kağıdı dediğin şey sabun babun var mı şimdi Bir saniye bakıyorum kolonyalı. Alkol, bir free. alkol free Alkol free. E peki? Çünkü ben zamanında bunu alkol kullanıyordum. Bir affedersiniz kabahat mi <gülüyor> yapıyorum? Zurna gibi çıkıyorum tuvalet. <gülüyor> basmışlar alkolü basmışlar alkolü. Ee, i̇çinde artık papatya özü ve ekstresi ve bir takım provitaminler var. Böyle. Bunun nasıl satıldığını anlatarak. <gülüyor> Çünkü vitamine ihtiyacımız oluyor. <gülüyor> o vitamini nereden alacağımızı ben, şaşırdık. Ben yani. eskiden tutamıyordum. <gülüyor> Ama şimdi vitaminlerle beslediğim için 2-3 gün rahat tutabiliyorum. Çünkü Doğru. kuvvetlendi. <gülüyor> Tabii canım. B5 vitamini özellikle e, doktorlar birebir diyorlar. Kabahatini tutamayanlar için. Yaşlılarda da özellikle. Ne vitaminin var ya? B5 var. Ben bildiğim kadarıyla B5 C oral yoldan alınca güzel oluyordur. Artık her yollarda her yollarda. Da güzel oluyor. Her <gülüyor> yol mübah demişler B5 için. Ve bu sayede vücut nem kaybetmiyor. Yani vücut derken tabii vücut, vücut. oradan kaybeder. <gülüyor> ne oradan? <gülüyor> Mesela baştan sıcaklık kaybedilir. Sonradan da nem kaybedilir. nem kaybedilir. Aşağıdan da nem kaybedilir. Ee, ve e, bu yeni e, ürünümüz sayesinde tahriş sorunu artık gündemde değil. Ne dışı. sorunu? Ne? Tahriş sorunu. Yok. Ha, yok. Gerçekten. Yumuşumuş. Yumuşak. Yumuş yani affedersiniz en sert adam giriyor yumuşacık çıkıyor. E, kime ne faydası var en sert adam girip yumuşacık çıkacak? Hepimize faydası var ya. ya o deli misin ya? Oktay sen nasıl konuşuyorsun ya? Ne? Devrim diyorum ya devrim niteliğinde ya yüzyılın buluşu deniyor. Bir zaman rulo değil mi artık nasıl? Rulo değil. Kutular içerisinde, kutular içerisinde, kapaklı kutular içerisinde. Ürünün <gülüyor> tek ön piyana çıkan kısmı bu zaten. İlk cümleye de böyle başladı bu Kutular bu içerisinde olabilirim. ve yatay şeklinde duruyor. Ee, bir... Bu ıslak kağıtlar kutudan tek tek alınabiliyor. İsterseniz seri olarak da alabiliyorsunuz. <gülüyor> seri derken çat çat çat çat çat çat çat diyelim. <gülüyor> ee, diğer tuvalet kağıtlarının özelliği, diğer tuvalet kağıtlarına temas etmeden. Bakın çok özel bir durum. ucundan alıyorsunuz. Mesela diğer tuvalet kağıdını temas etmek isteseniz dahi edemiyorsunuz. Öyle hani tebrik. bu tuvalet kağıdının özelliği en fazla emme... Ee, şeyine kapasitesine sahip olan tuvalet kağıdı bizimki falan diye böyle reklam şimdi o kağıtlar oldu. çok şimdi emici olduğu için oldu vücut ne kaybediyor şeyi. çok you know, özür dilerim ama bir tuvalet kağıdının görevi nedir <gülüyor> emme özelliği nedir ya <gülüyor> Ne bileyim bunların bir düşünce biliyorsun iki özelliği oluyor. <gülüyor> emme, öbürü neydi? <gülüyor> Manifoldu var. Bir de Ha <gülüyor> bir dakika ya tuvalet kağıdının emme özelliği yok abicim. Nasıl olur abicim? Ha sizizin küçücük çocuklara bastı. Kağıt abla, bu karıştırmış bu. Kağıt abla gidiyor kağıt abla diyor. <gülüyor> Ondan sonra onları <gülüyor> evde didem kesip kesip bunlar mutfakta bu kestiklerim de tuvalete duracak. Ortadan ikiye bölüyorlar be. Bunlar i̇ki ben ben de diyorum Bunlar da tuvalete gittim bir rahatsız oldum. 3 gün Kendime gelemedim. Her tarafların oldu. Kağıt aldı. emer, tuvalet kağıdı suda erir. Ha, doğru ya. Onun özelliği. Bak adam biliyor, adam biliyor. Bu, bu ucuz Hayır, diye alıyorlar bu... bunu, kesiyorlar, koyuyorlar. Yamuk yamuk yağmur oluyor. Evin her tarafı silen silen silen. <gülüyor> bir de bütçem. <gülüyor> Bence bir farkı yok. Oh. Onların hayırlı uğurlu olsun. Ben hepinize bugün birer kutu. Aile boyu. Büyük Çok boyları da var. Türkiye'de de çıkmış mı yurt dışında? İşte burada bu. diyorum burada bugün. Ülkemizde <gülüyor> bugün diyorum ya yurt dışında herkes bunu kullanıyordu. Pamuk gibi geliyorlardı bütün turistler bu sene. Neden? Bu yüzden. Artık ülkemizde de herkesin yüzü gülcek. Çok güzelmiş bu. Ben Ama artık... tuvalet kağıdının başka özellikleri de vardı mesela. Ne? Şimdi ne? artık onu kullanmayacaksın. Mesela ne? ben hatırlarım. Ee, yani evinin dışında bir yere girdiğin zaman mesela o tuvalet kağıtlarından güzel bir böyle şey yaparsın. Ha, Özel klozet kapağının, klozet kapağının üstünü örtersin ki Onun bunun pisliğiyle e, Onun şey için olur. başka kağıtlar var abi Zaten bunu alan ha. adam onu da alır Tabi canım lütfen Nasıl canım Bunu yanında da taşırsın Şimdi Mesela böyle bir çirkin bir durum vardır mesela Bir kağıt mendil <gülüyor> Tuvalete <gülüyor> gidersin Şimdi bununla girdiğin zaman Bir de ayrıca kağıt mendil mi alacaksın yanına Gerek yok işte o zaman kağıt mendili Islak e, ıslak gene mi oturacaksın Bunları serdiğin zaman e de o şimdi portatif için iki tane var. Bugün bir trafikte durduğun zaman hem istersen çocuklar da abe abelerden ıslak mendil de abe <gülüyor> abe <abi>. Gene karakter <gülüyor> olarak gerek seni Robert deniyor mu zannediyor çocuklar abe <gülüyor> abe <abel> diye geliyor. ıslak <gülüyor> mendil de alabilirsin. Gerekirse serpanı da alabilirsin. Çok teşekkürler Fireback. bekliyorum. Kusura bakmayın hmm. davet ettik <gülüyor> ama çok önemli bir şey değil. yani hijyen. Hepimiz alalım birer tane. Neymiş markası? Ben vereceğim markayı vereceğim şu direkli girmesin diye. Hop tak düzün sonra alsın. sıra sizde. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> böyle marka böyle bir marka yok. Yemin ediyorum hop. Lan <gülüyor> ya <gülüyor> şunu. Milletin Bakanlığından haberlerimiz devam ediyor. Çok bitmiyor bitmiyor. Ediyoruz. Evet. Ee, Milli Eğitim Bakanlığı bundan sonra düşünce eğitimi dersi vermeye başlıyor. Öğrencilere daha doğrusu verilecek bununla ilgili karar çıktı. Düşünce eğitimi derken düşünce gücüyle hareket ettirme, fişi <gülüyor> Bunları mı vereceğiz? Küçük iblisler bundan sonra... Düşünce yoluyla tedavi. İlk başta şöyle yapılacak. Düşünen adam heykeli hepimiz biliyoruz. Aha. Düşünen hmm. adam heykeli gösterilecek. Düşünen adam ne düşünüyor konulu bir... Şey mi, Aynen mı? öyle. Ne düşünüyor, ne düşünüyor olabilir, ne yapıyor olabilir. İlk başta ne yapıyor olabilir? Bu Hemen Levent Kırcalar herhalde. ayıklanacakmış ilkokulda. Da. Ama yapayım? ben adam ne düşünüyorum? E, memurun Hı -hı. filesi ne zaman dolacak? bunu düşünüyor yazan çocukları özel bir sınıfa <gülüyor> ve hocaları şey, Levent Kırcalar. Altıncı sınıf öğrencisi yapmaz herhalde onu ya. Yapar. Esas oh, onlar okay, Altıncı sınıf ama ikinci e, eğitim, öğretim yılının ikinci döneminde yapılacak bu. Yani... Nereden Bence bakacağım. bir an önce yapılsın. Bir an önce yapılsın. Bu çocukların bir an önce... E, şeyi... Yok işte bak boş Özel yetenek oduramadı. bu. Levent Kırca'nın boşluğu doldurulamadı hala. Bugün pek çok adam Levent Kırca'nın şeyine soyunuyor ama... Maalesef beden büyük geliyor. Bu e, kararda <gülüyor> öğrenci düşünmeyi öğrenecek amacımız bu demişler. Yetkililer. Demişler derken komisyon üyeleri mi? Milliyetin Eğitim bakanlığı yetkilileri. Kim bu yetkililer? Yetkililer derken işte bakanlığı. Adının açıklanmasını istemeyen var. bir yetkili yaptı açıklamada. Öğrencil yetkililer şey demiş, bak biz zamanında öğrenemedik o yüzden bu tip bir fikirle çıkıp geliyoruz demişler. <gülüyor> Öğrencilerin ilk düşüneceği konuyu soruyorum size. İlk düşüneceği konu? Hangi konu olabiliriz? Ne yapabiliriz? Çok <gülüyor> güncel bir konu. Nasıl güncel? Ne kadar güncel? Yani buradan bir ay önce falan çok tartıştık biz bunu. Bir iki ay önce şöyle bir buçuk ay önce. İki ay. Uzayla hmm. ilgili. Plüton mu? Plüton doğru bravo. Plüton, gezegen, Plüton gezegen, midem, gezegen mi gelmedi. değil mi? Ve böylece bunun sonucunda... Kaçıncı sınıf tabii tartışaklı? Altıncı sınıfın ortasında tartışaklı. Yani biz şimdi... ilkokul 3'teyken robotlar mı insanlar içindir, insanlar mı robotlar içindir diye... Makineleşmek mı? Ne öyle bir şey tartışmıştık. Ki bundan 30 sene önce. Hiç bir şey hatırlamıyorum Fahir ya. O zaman olan tek makine de şey herhalde değil mi? Kıyma makinesi Büyü falan vardı kasaplarda. Ve yani. ya, robot dedik de dediğin sanat falan olabilir Fahir. Sanat derken? Ya bence bu şeydir yani. Ne? Teorik olarak güzel de bizim zamanımızda bir ödev vardı. Oku, anlat diye. Sanki evde senin bunu anlatma şey İzmir'in geçim kaynaklarını çok merak edenler varmış. <gülüyor> <gülüyor> Okuyorsun, sonra evde anlatacak adam oluyorsun. Bu da okuldan <gülüyor> nekiyi anlatsaydın, o ne güzelsin. Anne canım her şeyi dinliyordu. Ben hala uydurup uydurup bir şeyler anlatıyorum ona. Ama bu da şey evde okulsun düşünülsün diye bir şey olacak yani. Notlar olacak. Ne <gülüyor> abi ne var ya okulsun Ne nasıl olacak bu konuda ödeme ne olacak yani? Bunu düşün. ...sonra çocuk hiçbir şey düşünmemen gelecek... ...düşündün mü lan diyecekler... ...hocam düşündüm... ...biraz düşündüm... <gülüyor> ...biraz düşündüğüm fırsatım oldu... <gülüyor> ...bu konuda... ...yani olacak şey değil diyecek... ...yani öğrencilerin neden böyle düşündüğü... ...nasıl anlatırım... ...ne anlama geliyor gibi soruları... ...kendilerine sormaları planlanıyor... Abi onu düşünce... ...öğrencinin bir sürü işi var ya... ya. ...öğrencinin ne düşündüğü abi, belli... ...6. 7. ...hocam başka bir şey düşünemiyorum ki diyecek... E ya onun biraz arada Plüton düşün <gülüyor> Plüton diye gitti <gidecek. gülüyor> Çok güzel Plüton diye Ben hocam, şimdi astronotmışım Hocam o zaman ben bir düşünüp geleyim diye gideceğim <gülüyor> Vallahi böyleymiş O zaman ben Hayır, e, olur, Levent Kırca'ya bağlantı kuramadık Onayı, Onun anısına bir espri yaparak bu saati kapatayım Buyurun Eee ne olacak bu dersten Sınıfta kalan öğrenciler düşünce suçlusu mu olacak <gülüyor> Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Ne atta ne eşekte de katılar Aradın o lezzet altın satılar Et pahalı diyerek bozma asabı İşte altın satır aile kasabı İşte altın satır aile kasabı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 Efendim hocam. Bizim bizim programdan önce. Evet. Redio konuşuyoruz diyor. Tamam. O programdan önce ayı gibi ses çıkaranlar var ya. Ayı gibi ses çıkar. Ya i̇şte ayı gibi derken ayı gibi ses çıkaran öküzlerden başlıyorum. De bir örnek verir misiniz? Mesela örnek veriyorum. <gülüyor> ha tamam evet bizim programın jeneriği. Ha, orada satır falan denen yerde tam tamam onları sen nereden buldun buldum diye mi soruyorsun ne, ne yapacaksınız siz nereden buldun var da işte öyle bende sesler çeşitli hayvan sesleri hayvan sesleri mi var şimdi onlardan bana bir iki tane bir iki tane şeyle tanıştırır mısınız ne, ne yapacaksınız siz Tanışıp ne yapacaksınız yani? Bu inekten ne farkı var yani? Bu Ha bu inek ha, öbür inek. Onlar canlı değil mi? Canlı Canli değil mi onlar? Hayır canlı değil canım. Birisi şey yapmış işte, Kaydetmiş. Sesini kaydetmiş. <gülüyor> teybi almış. Hani sizin Almanya'dan gelen teybi var ya. Ha tamam. Tape, orada ses tape, kaydı var ya. Teybi anlıyor. Evet orada. Onun gibi işte. Bir tane dana bulmuşlar. Ona mikrofon tutmuşlar. Düşüncelerini almışlar. Biz nasıl size tutuyoruz mikrofon? Mikrofonla düşüncelerimi alıyorsun. O Abi, da öyle. Dana da, da öyle. Tabii. Şimdi anladım. Yani sen bu, şunu mu demek istiyorsun? Her gün konuştuğum demircan tersimi tanıyorum. Ama öncesinde ayı gibi böğürün öküzleri maalesef tanımıyorum. Bunu mu? Söylediği şey bu mu? Ben böyle bir anlama geleceğini hiç düşünmemiştim. Bir de bunun bir problem olacağını da düşünmüyorum. Hayır, sen öyle dedin. En başta öyle mi? Dedin mi demedin mi? Dedin mi demedin mi? O zaman şöyle dedin diyorum. Dedin mi demedin mi? Demircan abi şöyle diyorum. Efendim? Ben her gün konuştuğum öküzleri tanımıyorum. Ha, şimdi eğer bak, bu konuya daha önce de gelmiştik. Okula göndermeden önce zira ile haraya öğrettiğim ilk şeylerden biri de buydu. Ne demiş de. ana Hayatta hayatta nerede duracağını bileceksin arkadaş. Arkadaş diye mi konuşuyorsunuz siz çocuklarla? Bu arkadaşlarım. Çünkü ben onlarla arkadaş gibiyim herhalde. Anladım evet. Normalde hangi baba çocuğuna çelme takar da gülerler <gülüyor> en sonunda. Ben onlarla arkadaş gibiyim Çünkü şimdi laf lafa açıyor Aman unutmayalım Allah korusun diyeceğimizi e, Mesela e, Ben ona çelme takmasam Arkadaşı takacak Burnunun üstüne kafasının üstüne düşecek Yarılacak Onun yerine ben evde takayım Tam burnunu sürterken Altına yastık koyayım demiş Anladın mı? Kim bunu demişti ya? Demirgen Gantal Zamanında he. Yastığı <gülüyor> koydum. O bir düşer, iki düşer. Üçte düşmesi biraz çıkar. Arkadaş. Arkadaş. Yani o ben onlarla konuşurken de böyle aynen çok samimi duygularımla ifade ediyorum. Pardon Demirci abi şimdi hemen konu dağılmasın. Siz ben ne dediniz? Herkes durduğu yeri bilecek. Benimle ne alakası var şimdi o lafı? Ve bu öküz sesleriyle ne alakası var? Şimdi... Sen sen ne dedin? Bak onu konuyu açtır ama yavaş yavaş topluyoruz arkadaş. En son da ne Arkadaşça davrandığımı anlattım. Kimi gün geçine gelelim? Sen ne dedin? Ben bir gün konuştuğum okucuları tanımıyorum dedin, değil mi? <gülüyor> ne dedin tam olarak? Bir daha şöyle bakalım şöyle spor gündemindeki evindeki öküzleri tanımıyorum diyeyim ben onu. Yo öyle demedin. Ya böyle diyorum. Şimdi böyle diyorum. Ha şimdi o zaman bir başka konuya giriyoruz. Sayfa otuz geç. Ya yani... Efe, efendim ne ne ne? Sayfa otuz geç. Anladın mı? Anlamadım. Yani şöyle ilaçla yedi gün ilaçsız bir hafta ilaçıyorsun. Onun gibi bir şey. Anlamadım ben hiçbir şey şimdi anlamadım. Şimdi de mi anlamadın? Hayır. Yani bak yavrucuğum şimdi eskiden şöyle kitaplar vardı. Çiçek ablanın kitaplarıymış bunlar. Ama ben tabii bunu bir espri olarak kullanıyorum. Her zaman olduğu gibi hayatta. Mesela sen okuyorsun kitabı. Evet. Altında yazıyor. Hangisini mesela Demircan Gitsin ve kalsın mı? Gitsin mesela, mesela Demircan gitsin o zaman Sayfa 36'ya kaç 36'ya 36 36 36 Eğer Demircan kalsın diyorsan Sayfa 78'e git. 78'e gitsin 78 Oradan hepsi değişik Anladın mı? Sen de şimdi olayı değiştirme Sayfayı 36'ya çevirme Anladın mı? Şey canım, tamam iyi değiştirmiyorum. Hadi buyur tamam dinliyorum. İlla böyle uzun uzun anlatacaksın. Güle sen de seni de büyüme işini tamamlanmış bir insan dışarıdan bakan. Sen nereden öğrendin yeni yeni benzetmen her şeyleri öğrenmişsin gelmişsin ya. Nereden bilebilirim? Heh. Nereden bilebilirim? Şöyle düşün bakalım. Misafir falan mı geldi size? Misafir geldi <gülüyor> ya. Misafir geldi doğru bildin. Şimdi egeciğim, hayat Hayatta nerede duracağını. Bunun daha önce örneklerini verdik. Çok verdik hem dedeme Can Ne dedin? Bir daha şöyle bakalım. Ne dedin? Ne? <gülüyor> ne demiştin? şey. Ne dedin? Gün, Konuştuğum gün, öküzleri tanımıyormuşum ben. Konuştuğum Her gün konuştum. Öküzleri tanımam ben. Dedim. Doğru mu? Evet. Şimdi. Birinci durak. Birinci durak. Evet. Her gün... Konuştuğum okuzları tanıyamam ben. Bu birinci durak. İkinci durak. Durak mı? Her gün konuştum. ...bir okuzları tanıyamam ben. İkinci üçüncü durak. durak. Üçüncü durak. Üçüncü durak. Buraya mavi... ...mavi durak da deniyor buraya. Tamam. Şimdi bu üçüncü durak mı mavi durak? Üçüncü durak mavi durak. Tamam. Dört yol ağzı gibi. Her gün konuştuğum okuzları... ...tanıyamam ben. Evet. Şimdi, akacığım, bu üçünde farklı farklı ifadeler var gibi görünmesine de ben, aynı cümle olduğunu hiç daha önce düşünmüş müydün? Demir bir kere o ayrı ifade verecek şekilde vurgulayamadınız. Ne zaman? <gülüyor> Dün. E onu böyle güzel vurgulamanız lazımdı. Ben ne yapmaya çalıştığınızı anladım. Takdir de ediyorum çabanızı ama evet. becer beceremediniz. Nerede beceremedin Nerede derken? Nerede yani? <gülüyor> ne, ne, nasıl yani? Bana cevap vermeni istiyorum. Nerede beceremedin? Baş başta hata yaptınız. En başta. Nerede? Duraklarda. Nerede? Mavi durak değil miydi o? Evet şu anda hiçbir mesaj verememiş oldunuz yani. Açıklayamadınız yani durumu. Şimdi bak aga sana bir beddua ederim var ya sen kendin ver o zaman. Mesaj ederim. Sen niye Ankara gücü Trabzon maçıyla ilgili konuşmuyorsun? Bugün ne yok mu? Ne konuşacağım? Ne konuşacağım Ankara gücü Trabzon? Dört puanla haksızlığın danışkasını mı konuşacağım? Dört. 4... Alo. Alo buyurun. Kimler var orada? Enişten falan geldi. Enişten mi? Dört puanla söylüyor enişten. Dört puanla en sonda olmamış. Bu den sabahlar. Bu den sabahlar. Odan sabahlar. Radyo süresiniz tersi benim sunduğumlar sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyenler buyursunlar efendim. Hayda Yine stüdyoda <gülüyor> şaşıracak fazla şeyler galiba. Yok yok okudum bu sefer haberi. Buyurun efendim. Ee, Nostalji mi yapacağız? Saçma sapan bir haber var onu ben hemen vermek istiyorum bir dakikada. Uçak kazası olursa kurtulma şansınızın olması için yapmanız gerekenler. Aa, çok önemli bence. Nazar boncuğu. Uçak kazasından kurtulma şansımız varmış uzmanlar açıklamış. Uçak tabii başımızı... Ee, bacaklarımızın arasına alacağız suları... ve benimlediğim suları... kadarıyla <gülüyor> <gülüyor> bacakların arasına almak da deve kuşu şey değil mi ya? ya şey o... olmaz bana. başımı hemen buraya sokarsam bir şey olmaz. Bir de iğrenç. Biraz daha eğilebiliyorsun zaten sana hayatta hiçbir şey olmaz. Yani. Hayır bir de <gülüyor> yani uçak düştüğünde seni o pozisyonda bulacaklar ya. Ha. Bazen, ya Aa. öldüğü zaman da öyle ölmekte bir çirkin bir şey. öyle Açamazlar böyle Öyle duramazsın ki küçücük zaten o koltukla Ön koltukla senin oturduğun koltuk arasında Ben zaten o pozisyona girebilsem O resimde canlandığından Uçağabeyimde böyle pozisyon... gerek vardı ne, Evden çıkmam ya <gülüyor> Herkesin hayali değil mi <gülüyor> <gülüyor> Ya bir de ben öyle yapacağıma Affedersin öyle bir pozisyona gireceğimi Uzatırım ayaklarımı yani Elimle hiç... öyle bir ne yani. alırım. Öyle yani. Klas dedi. bir şekilde ha. ölmüş. Nasıl titanik batarken mesela adamlar vardı ya beyefendiler müzik çalıyor orada bir taraftan. Bir taraftan Aha. da çok affedersiniz portakal sularını içiyorlardı. Aynı ben de o şekilde takılmak isterim. Ben öyle bir şey dedi. Herkesi ite kaka en baştaki şey filikaya, filikaya binmeye çalışıyor. Ne yapacakmışız? abi? Gerekirse <gülüyor> 30-40 yıl sonra gene klas bir şekilde ölür. <gülüyor> dikin beni dikin aya dikin dikin diye şey yaparım. Öyle öldürdüm. Şimdi düşen uçaklardan sağ kurtulmak e, maalesef mümkün değil. Evet. Nerede oturduğunuz, ne yaptığınız ve en kötüsüne nasıl hazırlıklı olduğunuz en büyük etkenler olarak sıralıyormuş. Adamın bir bir kitap yazmış. Adam dediğim de profesör. Uçak kazalarından kurtulma el kitabı. Bence her eve güzel. lazım. Çünkü bir deprem, bir uçak kazası, bir sel yangım, doğal afetler falan. Bunlar çok Eğer önemli şeyler. Evet, doğru şeyleri yaparsanız kurtulma şansı %50. Hadi lan. Yanlış şeyleri yaparsan? O da %50. Geriye yani %50. kalan ölme olasılığında %50 ee, o kadar şey değil. Zor değil. Şimdi e ne yapacağız? Sen söyle biraz. İlk başta çıkışa yakın koltuklardan her zaman koltuk Çıkış derken, Düşen uçakta çıkış ne tarafa geliyor tam olarak? Her taraf olabilir ya uçak ortadan kırıldı diye. Ha, Lost a... Lost a... Bunu losta seyretmedik <gülüyor> mi? Arkası <gülüyor> tamamen çıkış kapısı oluyor uçağın. Ya bu şey vardı ya ben kırıca kulaklar ışındasın ne zamandır konuşamıyoruz da. Onun bir tane şey vardı. Ee... Neydi karısınlar onun ya? Oya Başar. başar onun bir tane yaptım. Abi, bu hostesler yapıyor çıkışlar Aha. bu tarafta ve bu tarafta diye böyle böyle ha. bir şeyi vardı. Ha. Öyle gösterdikleri yerler çıkış kapıları. Evet, evet, hostesler yapmıyorlar. Yapıyorlar canım niye yapmasınlar? Yapıyorlar canım gayet güzel. Onu görüntülü sisteme geçmişler. Bazısında öyle. Evet. Kazada kapı bozulmasına e, ne efendim kapı bozulmasa en çok buradakiler kurtuluyormuş. Yani kapıya yakın Kapı sağlam olduğu diyor. sürece orada oturanlar rahat mı? Evet içleri de rahat kendileri Niye onlar rahat. uçaktan düşmeden mi iniyorlar? Ne bileyim ya niye onlar öyle? Kapıdan havada bir şey olursa hafızan Allah ne oluyor? Aşağıya mı atlıyorlar? Kapıdan e, çıkmak e, önemli. önemli ama ya İki. Ben onu anlamadım ama gerçi kaç tane kapısı var bunun? bir çıkış girdiğimiz değil, kapı var altı tane çıkış... de çıkış kapısı var acil çıkış kapısı altı tane, en az 6 iki arkada iki mı? ortada. Iki ben manada. şeyleri falan da görmüyorum uçaklarda normalde otobüslerde görüyorum ya bir çekici koyuyorlar imdat çekici mi? Hı i̇mdat, imdat çekici kapıcı. uçakta kırılacak yer yok ki cam bir ka bir karış cam. şey var camı kırsan <gülüyor> ne olacak oradan mı çıkacaksın? Ne neyi kıracağız abi ne nereden? Ne, o kapılar bir... nerede o zaman o altı tane kapıyı nasıl açıyoruz? Şey, kol var abi kol kol yanında imdad çekici değil ama Yani şu olsa benim bu istediğim şey olsa bu uçağın altı Kompil cam olsa hmm. Mesela camdan bir şeyle yapsalar o zaman İmdat çekici faydalı olabilir <gülüyor> Aa, Uçağın adam. altını niye cam istiyorsun sen ya Her mağazara güzel her, abi, güzel, her Olur cam, kıracaksın iliş, onu çıkışında Kalkışta falan donuna falan bakarlar kadınların <gülüyor> sen, sen, senin gibileri iniş görevlisi yapmazlar Yer görevlisi olur bir tane abi Oktav, Uçmuyor bu havada bir şehrin üstünden inişe geçiyorsun Bütün caddeden aşağıya affedersin Bütün şehir ne yapsın ya Bilmem kaç metre yukarıdaki şehir Öyle mi abi bu işin hastaları Hı, var, hastası ya. var ya <gülüyor> Ondan sonra internette yayınlayacaklar <gülüyor> bunları Uçağa mı bindim şey mi Hayır e, sen gene iyi mı Sen gene iyi hostesler var bir kere Hostesler direkt İki sen yarın öbür gün eşinle binsen aşağıda bir sürü sapık cam ister misin sen öyle bir görseydin? O zaman abi belli koltukları yap ha şey yapsınlar. Meraklısı ya. donsuz bilsin. Ay şey yapsınlar aşağıdan görünmesin de içeriden görülsün Ayna mı? aynalı o, bak o olabilir. Ne var yani bu kadar Aynı zor olur. bir şey Hayır yani. orada da yine kamaştırır. Bak, Ama kamaştırır yöne. mı? Tabi. Arabayla gidiyorsun bir kamaş. Bir böyle. Kulenin gözü kamaştırır uçak inişler. Canım şu teknoloji çok bu... gelişti ya siz ayna gibi düşünmeyin. Teflon diye düşünüyorsunuz. Onu. Teflon. Teflon. Uzayda çünkü teflon, teflon çok biliyorsunuz çok en önemli maddelem. E kapya yakın oturacağız evet. başka. Ondan sonra yerinize giderken kaç süre geçtiğinizi sayın ve çıkışınızı planlayın. Manyak gibi bir şey olun yani uçabileceğim. Nasıl çıkışımızı planlıyorsun? Yani, yani nereden çıkabilirim? Nasıl yapabilirim? Uçağa binerken düşme riski olacak hazır olsun yani. Evet. çıkış kapısından kaç koltuk Mesela nereden gidersem çıkış kapısına en rahat varabilirim diye bir şey düşüneceksin. Ha. Peki kaç, kaç kişi hazır? bunu düşünür Oktay? Onu sorabilir mi uçağa binerken? Dört. Şimdi orada güzel güzel hostesler işte. var. Onlar be hoş geldiniz falan diyor. Yakışıklı adamlar da oluyor şimdi hostesslerce erkekler için Doğru. demeyelim. Orada sen girmişsin, ah ne güzel falan diye bakarken, ha durdu da koltuğu sayayım. Falan. Sen orada bir an önce elbaseti dünyayı alıyorlar zaten. Bir şaşırıyorsun. Hoş geldin. Seni adam yerine koyuyorlar ya. O hoşuna gidiyor. Yani. Tabii canım ya. 3 Kesinlikle kemerinizi çözmeyi öğrenin. Yani mal gibi durmayın öyle oturup diye. Bıçak düştükten sonra hala kemer takanlar var çünkü. Onlar ilk, ilk onlar gidiyormuş. Ve işte bizim maddemiz. 4. Size verilen güvenlik kartını iyi okuyun. Yani bu hani bacaklarınızın arasına alın diye gösteren şekiller oluyor. Size ya, verilen kumanyanın hepsini de yemeyin. Bir kısmını saklan Çünkü ben ya. dağ tepesine düştüm. Ne yiyiyen o Ne yapacaksın orada? Hemen yandakileri yemeye başlayamazsın. Hayda. Verdiği şeye bak ya. Aileniz... <gülüyor> <gülüyor> Ailenizi bulmaya çalışmayın düşme anında. Size Onlar en yakın, sizi bulsunlar. Size en yakın kişilerle birlikte Uçağı terk edin demiş adam. Böyle bir şey var. Hemen o zaman şey mi yapacaksın? Yolculuk sırasında kaynaşma mı? Çünkü yarın öbür gün dağ tepesine düşersen adamla da samimiyetin yoksa seni yiyebilir. Hem yiyebilir. Samimiyetin varsa da yiyebilir yani. Samimiyet varsa Yemez. Gel şunu yiyelim beraber. Şimdi şöyle bir şey olsun. Şimdi, şimdi şu şeyi ...şeyi düşünsene sizin bir komşunuz vardı ya... ...şeyi evet. bir telaffuz edeyim mi? Aynısı. <gülüyor> şimdi sen onu yıllardır tanıyorsun. Evet. Böyle, böyle bir uçak kazası olsa sinirde olduğun bir insan olduğunu biliyorum ben yakından. Evet. Şimdi o uçak kazası olsa daha başında düşseniz, sen onu yemek ister misin, istemez misin, samimisin? Ama bir dakika. İlk etapta onu yemem. Bak ben senin uçak düse, sen. biz senle yan yana ot veya Faizle yan yana otursak, sen öbür koltukta otursa biz Faizle birbirimize bakar yiyelim mi şunu deriz. <gülüyor> e. Ama sen Faizle gelsen. Hadi gel şu yanındakini yiyelim desen. Fahir'den kim? Ne buçuk lan sen? benim yol arkadaşım. Biz seni yiyeceğiz. Fahir mi? Ha. Hiç zannetmiyorum Ege. Sen çok yanlış şeyleri yani se senin etin de çok lezzetli olur. Ben öyle düşünüyorum. de fazla et çıkmaz. Ben Suya inerseniz yani. can yeneğinizi uçaktan çıkmadan şişirmeyin. Aman ola ki demiş. Bu Kapıdan da çıkamazsın. Çünkü sana. neden biliyor musun? <gülüyor> Yedin. <gülüyor> çünkü şişme yapar. Şişme yapınca da otomatikman boğulabiliriz. Doğru, Çünkü kesinlikle. içeri su doluyor ya Su olunca kafamız uçağın tavanıyla Suyun altında kalabilir ve boğuluruz Çok çabuk öğreniyor ya Fahir Çok hızlı canım. adam komando Benim ya. yarın öbür gün var ya uçak düşmesi sonucu Ölme ihtimalimi söylüyorum %40'lara inmiş durumda şu anda <gülüyor> Kaçtı bu %90 mıydı dün gece <gülüyor> 50 idi Bir 10 puan bir indirdik diye düşünüyorum Doğru. başka ne yapmamız lazımmış? Bu kadar mı Çabim? Öyle mi? Uyku hapı hmm. almayın, çok içmeyin falan filan. Olur mu olur ya? Çok içmeyin. İçimiz rahat bir şekilde uçağa binebiliriz artık. Tabii çok sağ ol Rica ederim. O Büyün zaman efendim. Ben de size süper bacakların formülünü veriyorum. Hayda. Süper bacak sahibi olmak isteyenler, taş gibi bir vücuda sahip olmak isteyenler, evet. düşmanlarım çatlasın, kıskananlar çatlasın diyenler işte size müjde. Mükemmel bacaklar. Upshaper <gülüyor> mu? Ne var? Ne, ne? <gülüyor> Upshaper'la. <gülüyor> Bir insanın ki insan kadın erkek değişiyor. Bir kadın düşünün. Evet. Ee, bu kadının süper bacakları var diyebilmemiz için ne gerekiyor? Önce... Süper bacaklar. İki tane bacak gerekiyor değil mi? Bu bacakların özelliği ne olmalı? Elbette ki tüysüz olmalı, efendim, biçimli olmalı falan filan. Peki uzunluğu ne kadar olmalı? Hayır bak bugün uykusuz da değilsin ya Lütfen <gülüyor> beyazdan makul konuşma Ne olmadı tüysüz olmalı diye bir şey Peki Oktay ya. sen istiyorsun madem Hafif tüylü olsun Ne, ne diyeyim abi Aa, Kadın bacağından bahsediyoruz Şimdi bu özelliği sayıyorum Bir kadını ikiye bölüyoruz Bacaklar ve gövde olmak üzere Sihirbaz, Sihirbaz gibi mi Aynen öyle Bacakların uzunluğu gövde ile bir, bir formülü var Bacaklara B diyelim, gövdeye G abi, diyelim. ya çok ezbere şey yapıyorsun. Ben kağıt kalem aldım. Evet bir kadın var. Bir kadın, bir, evet. bir kadın, bir kadın. Ortadan ikiye bölüyorsun. Ortadan değil. Nereden? Gövdeye G diyorsun, gövde uzun. Nereden kesiyorsun, nereden? Gövde. Göbekten mi, göbek deliğinden mi? Uyluk kemiklerinden sinirlenme mi? Sinirlenme ya, sinirlenme. Anlatacak mi? adam. Boyunla kalça Bak, arası mı Fahir? E, tam yerini söylüyorum. Sırttan itibaren, sırt da çatalın üstü. Hemen. Çatının başlangıcının üstünde. tamam, başlangıcını sokumu. tamam. Kuyuk Kuyuk. sokumundan kestik. Oradan kesiyorsun. Üst taraf neresi? Üst taraf. Boğaz, göv. Boğaza kadar çıkıyor musun? Yok kafa komple. Kafayı İki. da sayıyor musun Kafayı gövdeden? Sayıyoruz. Gövdeden sayıyoruz. Yani kadın koca kafalıysa bacak oranının da değişmesi Hı. gerekiyor. Tamam Değişecek bu gövde yani. evet. Geri kalan kısma ne diyoruz? B. Bacak. Aşağıya da Aha. B mi diyoruz? Evet. Baldır diyorum ben burada. Baldır bacaktı tamam. diyebilirsiniz yani şey. Şimdi dikkat ederseniz birincisi zaten. B'ye dikkat edeceğiz. iki parça var zaten ya. Tamam abi formülü veriyorum ya. Dur ya versin ya dur. G, G çarpı. G çarpı evet. 1,4. 1,4'ü Fahir. 1,4. Evet. Bakın dikkat ederseniz tekrar ediyorum. Bence 1, yanlış veriyor şu anda. G çarpı 1,4 dersen eşittir B mi Peki diyorsun? 7G. O zaman ne? Bıdık bacak bir... hayır. ortaya. Hayır 7G. Ya bir tamamlasana formülü. Tamam düzeltiyorum formül değiştirdim ya uydurma fay, hayır düzeltiyorum yazıyorum ya. bak o zaman 1,4'ü 7 bölü 5 diye yazıyorum tamam mı g çarpı 7 bölü 5 eşittir b evet formül bu ne formülü abi hayır sen emin misin evet 7 bölü 5 1,4'ü 7 bölü 5 olarak yazdın yani bir insanın bacakları gövdesinin 7 katı mı olacak bu yabani gibi Adile Narsit'i mi korkutacağız? Abici <gülüyor> Pencereden. 7G eşittir 5B diyoruz. 5B mesela. oluyor. İyi de bölü 5 büyük, dedim ya. Büyük eşit falan olması lazım Fahir. Bu, bu mükemmel oranı Mükemmel oran gövdenin 1.4'ü katı kadar olacak. Gövde uzunluğu. Biraz gövdeden biraz uzun cama yani. E, biraz dedin neredeyse 1.5 katı kadar. 1.5 katı ya öyle öyle tamam. şey mi olur ya? Peki erkek. Peki erkek. Peki erkekler. Peki erkek. Bir erkeği ikiye böl. Nereden böleceğiz? Nereden Yine bölüyoruz? kuyruk sokumunda. Bravo. Bunu öğrendik. <gülüyor> kuyruk <gülüyor> sokumunda. Zehir gibisin abi Peki. hemen kapıyorsun. Yine aynı şekilde. Buna şey diyoruz o zaman. Bal. Bebir ve gebir diyoruz. Tamam. tamam. O zaman erkek için mükemmel oran bebir eşittir gebir. Nasıl? Erkek gudike olacak yani. Ben. Yani bacak boyu gövde boyuna eşit olmak durumunda. Örnek veriyorum. Örnek veriyorum dikkat ediniz Mükemmel bacaklara sahip bir erkek Dünya üzerindeki Artık... Maradona Hayır Çok güzel Hele O sol ayağı da çok iyiydi Bravo Sireka... Prekazi Prekazi Siyah İnci Pele, <gülüyor> Siyah inci pele. <gülüyor> Kral ee, evet. Ve söylüyorum Hazır mısınız Tom Cruise Tom Cruise Bildiğin Goodick ama Abi zaten şey vermiyor var. ki Yani G1 en az şu kadar Veya B1 en az şu kadar olacak demiyor ki Bunlar birbirine yani 30 santim olsa da olur yani ha, doğru. 30 santimden er 60 santim bir adam düşünüyorum Çaylar diyorsun ama G eşittir B Mükemmel, Mükemmel olacaklar e. Ondan eksik bence fire verdiğin şeyler ya, Tam olsa ne olacak bir <gülüyor> Verdiğin şey <şeyleri. gülüyor> O da doğru Bacak bence sizi ben. rahatsız ediyor Yarın sabah görüşeceğiz sevgili dinleyiciler Yarın, Yarın sabah, sabah hepinize görüşeceğiz <gülüyor> Bunu bir seçit olarak <gülüyor> akılayım. <gülüyor> güzel gelsin pazartesi günü. Güzel gelsin başlayan yeni hafta. Modern Sabahlar Bo Modern Sabahlar Modern Sabahlar